Alışılmış üslubun dışında yer yer kasvetli, okuyucuyu kızdıran, sevdiren ama bir o kadar da bağlılık yapan, bizi, insanlığı, kısaca hayatı anlatan bir roman. Unutulmaz karakterler Selim Işık, Turgut Özben, Süleyman Kargı, Metin, Esat ve diğerleri. Her biri bir roman karakteri gibi. Okuyunca hayattan koparan bir yerlerde Selim var mı, Turgut ben miyim diye düşüncelere daldıran bir metin. Kısacası hayata tutunamayan, gidişatı kabul etmeyen, inkarın ve isyanın romanı. Aslında bu kitap bir karakter romanı. Çok fazla olay örgüsü yok. Oğuz Atay'ı ve eserlerini anlamak için öncelikle karakterleri iyi özümsemek ve iç dünyasını anlamak gerekmektedir. Roman bir trende başlar. Turgut trende tanıştığı bir gazeteciye bir mektupla yazdığı notları gönderir. Mektupta gazetecinin bu eseri yayınlamayı düşünürse ilgili kimselerle görüşmesini ve onların onayını aldıktan sonra harekete geçmesini ister. Böylece romanımız başlar. Tutunamayanların başlıca kahramanları Selim Işık, Turgut Özben, Süleyman Kargı, Metin Kutbay, Nermin Özben, Günseli Ediz'dir. Düşünceleri ve sözü en çok edilen kahraman Selim Işık olsa da olay örgüsü Turgut Özben üzerinden anlatılmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir. Kahramanlarını tutunan ve tutunamayan olarak sınıflandırdığımız romanın her iki kavramın arasında kalan bir karakterdir. Mühendistir ve rahat bir hayatı vardır. Selim'in intiharından sonra bir dönüşüm sürecine girecek, kendi benliğini sorgulamaya başlayacak ve öz ben soyadını alacaktır. 1933 doğumludur ve çocukluğu İkinci Dünya Savaşı'nda geçmiştir. Aydınlanmaya üniversite yıllarında başlar ve en çok örnek aldığı kişi ise Selim'dir. Onun gibi çok okumaya özenip okumadığı birçok kitap almıştır. Fakat iş hayatına atılıp evlenince birinci lamacı para kazanıp rahat bir hayat sürmek olmuştur. Fakat Selim'in intiharı onu alt üst eder ve arkadaşının hayatını araştırarak bir nevi benliğini bulmaya çalışacaktır ki intiharı bir gazete haberinden öğrenir ve çok sarsılır. Öncelikle Metin ve Esat'la konuşur. Metin, Zeliha adlı bir kızdan bahseder. Eski sevgilisidir. Selim'in bu kızı Metin'e yakıştırmadığını söyler. Beraber bir tiyatro grubunda rol aldıklarından bahseder. Metin, kızı bırakınca Selim'in ona aşık olduğunu söyler. Fakat kız sonunda başkasıyla evlenmiştir. Esatsa ise Selim'in okuma tutkusundan ve Oscar Wilde olan hayranlığından bahseder. Sonra devreye Süleyman Kargı girer. Süleyman, Turgut'a Selim'in şarkı diye yazdığı 600 mısralık bir şiir verir. Bu satırlardan Selim'in düşünen ve sorgulayan ama mutsuz bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Turgut'la tanışmak isteyen, kendisinin Selim'in arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadın gelir. Adı Günsel'idir. Günsel, Selim'le nasıl tanıştıklarını, aralarındaki ilişkiyi anlatır. Anlattıklarıyla Selim'in tutunamayan karakteri daha çok ortaya çıkar. Bunları duydukça Turgut, ben o zamanlar neredeydim, neden Selim'i anlamadım diye hayıflanmaya başlar. Turgut sonra Selim'in günlüğünü bulur. Günlüğü okudukça Selim'i intihara sürükleyen sebepler bir bir ortaya çıkmaya başlar. Selim'in son zamanlarında Türk tutunamayanları ansiklopedisi hazırladığı anlaşılır. Hüsnü Ergeç, Ahmet Çekingen, Nazmiye Erdoğdu yazdığı bazı tutunamayan karakterlerdir. Turgut bu ansiklopediyle sonuca ulaşır. Selim, toplum tarafından kabul edilmeyen farklı bir kişiliktir. Selim'in de tabir ettiği gibi bir tutunamayandır. Böylece Turgut kendisinin de bir tutunamayan olduğuna karar verir. Sonunda da trende tanıştığı birine yazdıklarını verir ve ortadan kaybolur. Tutunamayanların unutulmazlarından Turgut'un kendi iç benliğini anlattığı Olrik diye bir karakteri vardır. Toplumdan uzaklaşıp kendi iç sesini dinlemeye başladığında hep Olrik'e başvurur. Olrik, "Devamlı efendimiz" diye hitap eder Turgut'a. Romanın sonundaysa Turgut sadece Olrik'le yaşamaya karar verir ve hayattan çıkıp gider.